Değerli Burçefem dinleyicileri, Kur'an Hadis programından hepinize hayırlı haftalar efendim. Bugün yine Erzurum'dan programımızı yayınlıyoruz. Lokman Algan hocamızla birlikteyiz. Kendileri Erzurum'da bir camide görev yapıyorlar. Lokman hocam programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi Teşekkür misiniz? Teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun hocam. Hocam her bölüme başladığımız bir usulümüz var bizim. Sözlerinin güzeli Allah kelamı ile başlıyoruz. Sizden de bir ayet-i şerif tilaveti istirham edelim hocam. Buyurun. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vahve al-ıdı fi sıma ilahe وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَ الْمَا فَعِندَهُ علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق İlla men şaid bil hakki ve hüm Ve in. سَأَلْتَ مَن خَلَقَهُمْ وَقِينِهِ يَا رَبِّي إِنَّهَا قوم لا يؤمنون yafsap onlara ve gün selam fesovu yârlamun cıdat Evet Lokman Hocam Allah razı olsun. Lokman Hocam Kur'an kelamıyla o güzel namelerle ilahi namelerle ilk tanışmanıza vesile olan ilk tanıştığınız zamanlara şöyle bir dönelim mi? Kim vesile oldu efendim? Elbette ki. Efendim öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Allah Teşekkür razı olsun. Ederim. Allah razı olsun sizlerden de. Ben Erzurum'un Çat ilçesi Değirmenli köyündenim. Evet. Ee, köyümüzde önce köy odaları vardır. Evet. 20'ye yakın köy odası vardı. Bu kış mevsimi geldiği zaman her odada her odada bir hafız veya güzel Kur'an-ı Kerim okuyan mukabele okur. Her akşam. Her akşam. Her akşam. Köy odaları. Evet. Bizim o köyde öyle. Hala devam ediyor mu hocam? Devam ediyor. Maşallah. Yalnız e, bizim küçüklüğümüzdeki gibi değil. 3-5 e, tane kalmış ama yine devam ediyor. Elhamdülillah o devam ediyor. Evet. İşte o akşamları o köy büyüklerinin toplanması, orada gençlerin gelmesi. Evet. Bizim komşuların çocukları orada var. Ben de beş yaşın civarındayım. Babam dedi ki bak dedi, Lokman dedi bak, bu Hurşit dedi, kardeşi de Davut var. Bak bunlar Kur'an-ı Kerim okuyor, sen niye okumuyorsun filan. Evet. <gülüyor> o arada elif cüzü getirmiş. Elif cüzünü öğretti bana işte. Elif, Ba, Ta, Sa diye. Devrisi günü oldu şimdi öyle bir heyecanlıyım ki onlar geldiler oturuyorlar köy odasında babam dedi gel bakayım oğlum dedi sen de oku bakayım başladığımda şimdi diyor ki öyle bağıracaksın ki öyle bağıra bağır okuyacaksın ki bunları sesin bastıracak <gülüyor> öyle bir heyecanla başladık ki benim sesim onları bastırıyor tabi ki bu heyecandan devam ettik gittik evet Babanız öne yok oldu değil mi? El, elbette İlk. ki babam çok hevesliydi Hı. Öncelikle şunu diyeyim evet Allah razı olsun okutanlardan ee, Babam ve amcam Köylerimizde Kentimizde Eskiden büyüklere karşı bayağı bir saygı vardı İnşallah bu devam eder Yalnız benim amcam vardı Büyük amcam Evimizde evimizin büyüğü oydu Babam gildi iki kardeş Babam amcamın yanında fazla da Böyle bize karışamazdı Amcam da beni hafız etmek için böyle yanıyor, tutuşuyor. İşte onun vesilesi babamın aşkı diyelim. Bu yola giriştik evet. Elhamdülillah. İyi ki sizi yönlendirmişler değil mi hocam? Allah razı olsun. Allahu Teala ikisine de uzun ömür, sıhhat afiyet versin. Evet. Ondan sonra ilk Elif Bay ile tanıştınız. Tanıştık. ondan sonra köyümüzde köyümüzün imamı, Erzurumumuzun büyük alimlerinden diyelim. Hafız Ahmet Efendi idi. Evet. Erzurum'un tanınmış hocalarından eski müftülerimizden hatta bizim içemizin ismiyle anılırdı Hacı Halis Efendi diye onun ders arkadaşı yalnız gizli bir hazineydi tanınmadı fazla köyde çok talebesi vardı hafızlık ve Arapça talebesi vardı köyden değil bizim mi? köyden ve çevre köylerden ee, ondan sonra elimden tuttuğu yanına götürdü dedi ki hocam dedi lokmanı sana getirdim aldı böyle sevdi bana beni yani sevdikten sonra böyle tabi hocalarında bir şeyi vardı o zaman ağırlığı vardı Yine, arada yani böyle hocadan şey yapıyorum e, başladı Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladık ve kısa bir zamanda hatmettim Kur'an-ı Kerim'i ettikten kısa sonra kısa bir zamanda derken e, yani belki birkaç ay içerisinde maşallah diyelim. evet evet nasıl bir azim hocam diyorum, evet, evet evet evet hatmettikten sonra babama dedi ki e, ben dedi bu lokman dedi hafız edelim dedi Havuz denen dedi. O çok sevmişti. Ve e, köyümüzde hocamın ilk hafızı ben oldum. Öyle o hocamızın. Ha. Benden sonra İsmi neydi hocamızın? Hafız Ahmet Efendi. Ahmet Efendi, <Gülüyor> Ahmet Efendi, Ahmet Efendi. Evet. Hafız Ahmet Efendi hafız olduktan sonra e, köyümüzde bayağı bir e, talebesi oldu, hafız olanlar oldu. Yani siz diğer şu anki hafız kardeşlerimize de bir Vesil manada olduk. model oldunuz, model örnek olduk. oldunuz Aynen değil öyle, değil Aynen öyle. Siz model aldılar. Şu da. an köyünüzde bayağı bir hafız var aslında. Çok var. Yani epeyce bir hafız var. Hepsi de hocamın talebesidir. Yalnız ilk, ilk, ilk hafızı köyde benim. Yani ilk hafız o hocanın hafızı benim. Evet. Ondan önce hafız olanlar var. Kur'an'da bir konuda <gülüyor> ilksiniz yani. Köyde ilk hafız. Ne kadar güzel hocanızın Elhamdülillah. ilk hafız olmak. <gülüyor> Şimdi Erzurum'a daşlar taşlar diyarı diyorlar ya hocam. Evet. O, e, birkaç gündür Erzurumdayım. E, bence hafızlar diyarı da diyebilirler yani, değil mi? O kadar münbit bir şehir yani. E, hafızlar ve alimler diyarı denilse daha güzel olur. Değil mi alimler? E, de yani biz küçüklüğümüzde Erzurum e, alimleriyle anılırdı. Gün evlere de. Yani hafızları da çok. Alhamdülillah alimleri de çok. hatta şundan da kuru duyuyorum. Erzurum. Hafız üreten bir memlekettir. Evet. Hafız üretim merkezi evet, şehri. Kesinlikle. Hatta bir gün e, Diyanet Dergisi'nde şunu görmüştüm. E, Hafızam yanılmıyor ise e, Erzurum'dan çıkan din görevlisi sayısı yüzde 18-19 civarında Türkiye genelinde. Ay maşallah. Evet. evet. Yani Türkiye'nin yüzde 20'si evet. diyebiliriz. Evet 20'si Yaklaşık Erzurum'dan şu anda. Ama İstanbul'unki daha fazla. İstanbul bayağı fazla. E zaten İstanbul'da da hocam bu geleneği devam ettiren hoca efendilerin çoğunluğu evet. Erzurum menşeli değil mi? Elhamdülillah. Aynen Nereye giderseniz gidin. Ve hatta şunu diyeyim burada yetişip gittiler. E değil mi? Şu ha, anda... Fatih Çollak hocalarımız evet, evet. Mikdat Temiz Türk hocalarımız Kesinlikle. Ve ismini şu an hatırlayamadığımız Nice hocalarımız değil evet, mi? Evet. Şimdi ben e, Çatın Değirmenlik Köyü'nde hafız oldum. Hafız Ahmet Efendi Hazretleri'nden e, büyük bir alim. 90... 3 ee, yaşlarımda 2007 yılında rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin ee, Yani gerçekten biraz önce de söyledim gizli bir hazine idi. Evet. Yalnız ben 83-84'te yıllarda Erzurum'a geldim. Erzurum'a geldiğimde burada e, Fatih Şulla hocamız, e, efendim söyleyeyim e, Davut Kaya hocamız, e, ayrıca Ali Yılmaz hocamız, evet. bir de bizim e, yine bir yer ad, ad, ad, ad, ad, ad, ad, hatırıma gelmedi o hocalarımız Erzurum'un Zeynel Camii var evet. Zeynel Paşa Camii evet. bu Zeynel Camii mukabele merkezi idi. Öyle mi? Erzurum'un mukabele merkezi. Sürekli mukabele okur. Nazif hocalar, Yusuf hocalar diğer büyük hocalar hepsi orada mukabele okur. Mukabele okurken de camide yer olmaz yani. Ramazanları. Da onlar, Ramazan da tam Haziran veya Temmuz ayıydı biz onların dizi önünde büyüdük yani gençliğim en hızlı zamanı hafızlığımdan sonra onları dinleyerek geçti elhamdülillah ki onlara ulaştık yani onları taklit ettik elhamdülillah Allah onlardan razı olsun sayılarını çoğatsın ömürlerine bereket versin amin yaşayanlarımıza Rabbim amin, uzun ömürler amin, amin, amin. nasip etsin inşallah amin. vefat edenlere de böyle hayırlı hizmetlere önayak oldukları için Kur'an hadimi oldukları için Rabbim Bol bol değil mi? Rahmet eylesin inşallah. Amin. amin. Evet, nice amin. hocalarımız geldi geçti çünkü bu çok, diyardan. Çok çok çok. Reçayanlar çok. da ayrı bir büyük insanlar hakikaten. Mütevazı insanlar. E, Metin Mehmet Bey şunu ifade edeyim. Bazen böyle teferrik ettiğim zaman o eski günleri hatırladığım zaman üzülüyorum ve gözlerimden yaş geliyor. Bunu e, yani samimiyetimle söylüyorum. Niye? O eski günlerde o büyük alimleri gördük, ellerini öptük, onların feyizlerini aldık inşallah. Onların bir e, yaşayışları vardı, insanlara bırakmış oldukları güzel bir ahlakları vardı. İnsanlar onları kendilerine örnek edinmiş idiler ve Erzurum'da da e, vefat etti gittikten sonra yerleri dolmadı fazla, dolmadı. İnşallah Rabbim doldursun doldursun bu da çok üzücü çok üzücü ama Alvar Ne fazletleri şöyle demiş göl yerinde elbet sular bulunur yine vardır deyip ümit olunur yine bugün bir bin pahaya alınır Mevla'ya emanet olsun Erzurum demiş inşallah hocamızın bir şeyir temennisi, evet, temennisi bir dua aynı zamanda bir dua, dua güzel dua, bir temenni, dua, evet. dua aynen öyle Allah razı olsun Amin dualar da var, e, şiirler var, e, kariler var, Kur'an hadimleri var, hakikaten tam bir Kur'an üretim şehri olmuş Erzurum kesinlikle, tarihten de gelen, gelen bir gelenek var zaten kesinlikle. dediğiniz gibi hangi köyüne el atsanız, e, kulak verseniz e, her köyde hakikaten her anne baba çocuğunun hafız olmasını istiyor, ne muhakkak, kadar güzel değil mi? muhakkak, muhakkak evet, evet e, Lokman hocam siz Erzurum'un içinde e, imam olarak görev yapıyorsunuz evet. ee, görev yaptığınız camiyi de ba maşallah baya büyük bir cami aynı zamanda altında Kur'an e, öğretimi eğitimi aşere takrip kursumuz aşere var aşere takrip kursları var değil ee, mi Erzurum'umuzun e, ileri gelen hoca efendilerinden şu anda diyebilirim ki alimlerinden Veli hocamız var e, Türkiye genelinde de tanımış bir insandır haftada iki gün sohbeti var bizim camimizin altında şehrimizin insanları gelirler. Evet. Hadis dersi ve tefsir dersi, dinler ve kendilerinden istifade ederler. Elhamdülillah. Eee güzel faaliyetleri var. Evet. Aşere takrib dersleri ne kim? Aşere takrib dersini başlatan Abdurrahim Dusun Hoca. Haseki Eğitim Merkezi mezunlarından eskiden. Bu hocamız Erzurum eğitim merkezi hocası. Boş durmadı. Efendim Esul memleketime bir hizmet katayım dedi. Ve bizim camimizde çok bu hizmete elverişli olduğundan dolayı benim de çocukluk arkadaşım. Arapça okurduk biz o Zeynal Camii'nde. O bizden küçüktür ama e, oradan muhabbetimiz vardı. Böyle bu samimiyet gere gere bugüne kadar geldi. Abi bir gün Erzurum'a gelirsem inşallah böyle bir hizmet yapacağım dedi. Ve bize nasip oldu camimizin altına nasip oldu. Birinci dönem mezunlarını verdik. Şu anda ikinci dönem mezunlarımız devam ediyor. İnşallah ilerlebet devam eder bundan sonra. İnşallah kıyamete kadar değil hocam? Ve şunu diyelim. İlk e, başlatan Abdurrahim e, hocamız. E, Erzurum'dan çok büyük alimler çıkmış, hocalar çıkmış. E, yalnız acara taklif kursu biliyorsunuz e, Haseki eğitim merkezinde olan menbaı İstanbul'dur. İstanbul'dur. Oradaki hocalarımız, üstadlarımız Erzurum'da Cumhuriyet tarihinde okutulmamış böyle bir merkezden. Bize nasip oldu. Elhamdülillah bize Aa, nasip yeni oldu. Yeni başladı değil mi hocam? E, birinci dönem Önemlikti. mezunları... 2012 yılında mezun oldular. 2012'den sonra da bu biraz önce... 4 yıl sürüyor değil mi hocam? 3 sene sürdü. İkinci tane mezunları da 2 senedir okuyorlar. 1 sene daha sürecek inşallah. Onlar da onlar mezun, da mezun olacaklar. Biraz önce de gördünüz işte. Evet evet. Biraz aşağıda. önce canlı olarak da gördük. Şahit oldunuz. Gerçekten hocalarımız, imamlık görevi yapan, müezzinlik görevi yapan hocalarımızın hakikaten ağızları, harflere yatkın hale gelmiş... O çalışma emeğin karşılığı var yani aşağıda gördük bunu. Belki hani ses çok dört dört güzel olmayabilir o Allah vergisi ama Kur'an'a yakışan bir ağız gördüm hocam ben. Her hocamız gerçekten güzel telaffuz ediyor. Metin Bey biliyorsunuz ses Allah vergisi. Ama Kur'an'ın ikisi kerimi güzel okumak da bizim kendi çabamızdır. Değil mi? Şimdi buraya gelen arkadaşlarımızın birçoğu ee, sesi güzel olanlar da var ama Kur'an-ı Kerim güzel okuyamıyorlardı. Çünkü birçok usta görmemiş, tecbi talim görmemişler. Yani ama elhamdülillah geldi diz çöktüler, ee, öğrendiler. Şu anda da gerçekten güzel okuyorlar. allah Teala muvaffak eylesin. Amin. Ee, Kur'an-ı Kerim'i e, icra ederken sesin güzelliği yetmiyor sadece. Etmiyor çünkü Kur'an-ı Kerim'in okuma üslubu vardır. Tecidi vardır. Talimi vardır. Harici hurufatı vardır. Sıfat-ı hurufatı vardır. Bunları bilmek de din görevlilerinin hakkıdır. Evet. Ben diyorum ki din görevlileri keşke böyle e, yerler olsa hepsi okusalar. Değil hepsi mi? bilseler. Bu eğitimden hepsi geçse, hepsi mi geçse? Çünkü mihrabın hakkını nasıl ödeyeceksin? Evet, evet. Çünkü imamların mesuliyetleri çok büyük. Peygamberin makamına geçiyorlar. Ve cemaatin yükünü omuzlarını alıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i de güzel okumak mecburiyetindeler. Ve öğrenmeleri de mecburidir. Ama bilmiyorum. Biraz gevşeklik gösteren arkadaşlarımız da var ama çevrelerinde güzel okuyanlar var ise bu ustaları, hocaları bulup değerlendirmeleri gerekir. Değil mi hocam? Evet. Bu bir evet. nimet, bir fırsat. Elbette ki. Elbette ki. değerlendirmek lazım. Elbette ki. Güzeldi bir eğitim hakikaten. Evet çok güzel sesi olmasa da hani okuyuşu düzgün olunca zaten Rabbim e, yani kendim, kabul eder o namazı. Allah kelamı olduğu için evet. ses güzel olmasa da telaffuzu güzel yaptığı zaman insanı çok etkiler Aynen öyle Benim öyle. hocamın sesi çok güzel değildi. Bir sabah namazını peşine kıldığın zaman namaz bitmesin. Allahu ekber. Ne güzel işte. İnan o Allah o kadar göreyim, tatlı ok göreyim. okuyor değil mi hocam? Aynen öyle. Harfler hakkıyla çıkınca kim okur okusun değil mi? devam etsin istiyor insan e, Erzurum'uzun meden iftiharlarından olan Mehmet Gürgür hocamız belki çok aşırı derecede bir yanık sesi yok ama e, yani peşine namaz kılındığı zaman insanı böyle çok etkilerdi mukabelesini dinlediğiniz zaman çok etkilerdi güzel bir eğitim almış ve aldığı eğitimi de insanlara yansıtmış, yansıtmış değil. vermiş kendinde saklamamış değil mi? saklamamış öğrencisine talebesine çok güzel bir şekilde evet, en güzel şekilde evet, ulaştırmış. Evet. Tatbik ettirmiş onlara. Kesinlikle. Hala da hizmete devam ediyor. Elhamdülillah. elhamdülillah. Öğrencilerin elinden tutuyor. Onların iaşesini temin ediyor. Onlara işte sabah kahvaltısı hazırlıyor bizzat kendi elleriyle. Yerinde gittik, gördük, ziyaret ettik, elini öptük. Hakikaten çok değerli bir hizmeti var. Çok değerli, kıymetli bir insan. İnşallah bütün er Erzurum halkı onun kıymetini, değerini biliyordur hocam. Biliyor. Ama ben gördüğüm kadarıyla herkes, herkes Mehmet Gürgür biliyor. Hoca deyince şöyle bir hakikaten Erzurum'da onun eleğinden geçmeyen hafız e, yoktur, yoktur diyorlar yoktur, yani hakikaten yoktur. müthiş bir şey, müthiş yoktur. bir hizmet bu değil mi hocam? Yoktur. Öyle bir hizmet ki ben e, şahit oldum. Üç buçuk yıl görev arkadaşlığı yaptığımda Alapaşa Camii'nde kendisine e, Mehmet Gürgür Hoca'mız sabah namazında camiye gelip yatsı namazından sonra evine dönen insandır. Allah Allah. Evet Sürekli camide geçiyorlar. Sürekli bu medresede ve camidedir. Allah Allah. O sabah namazında gelip beraber giderdik. Ve çok güzel de bir ahlakı vardır. Ee, simitçi var. o İbrahim Paşa Camii'nin karşısında Erzurumlar bilir. Oraya geldiği zaman yaya gelir. Sabah namazından önce simitçi hemen Poşetle hocamın hazırlar. Bulaştır, hazırlar. Evet. Camiye gelirdi namazı kılardık beraber gider gitmez. O sabah namazında talebeler gelmiştir. kapı açar çay koyulur. Ondan sonra orada bir e, bülbül sesinden nasıl nasıl ifade edelim? Böyle bir güzel bir, e, arı vızıltısı başlar. Allah Herkesten bebekler. bir kural nidası. Çocuklar değil mi? Sedasi. Çocuklar. Aynen öyle. Hocamızın unutmadığım kuralı e, güzel ahlaklarından simidi böyle keser. Kendi ağzına koymadan. İbrahim gel buraya bakım oğlum. Bunu iki tane at. İki kıt edeceksin. iki <gülüyor> defa kıtlayacaksın. Bir defa değil. Çok güzel. <gülüyor> Ondan sonra dördüncü olduğu zaman belki o yanında iki çocuk daha getiriyor. Değil mi? Evet. Yani. Aynen böyle. övlü olduğu Gönlünü zaman kazanınca... böyle lokantadan ee, lahmacun gelirdi. Kendisi oturur yemez. Böyle bakar. Ahmet koş koş, koş koş koş, ondan sonra bak bunu böyle, öyle yapacaksın ki bunu iki, iki, iki kıtta yiyeceksin. <gülüyor> bir kıtta değil bir ha. Kıt... kıtta yiyeceksin. Şimdi yanına gittiğimizde e, bir zayıf talebe vardı. Bu çok maşallah diyor, e, çok zeki, hemen anlıyor, çok seviyorum, çalışkan ama yemiyor ya. Yemiyor <gülüyor> mu? <gülüyor> bak zayıf kaldı, üzülüyorum diyor. Oynunu öyle. Oy, oy, oy. Yesene evladım diyorum yemiyor diyor. <gülüyor> Yani yedirmeyi seviyor, ikram etmeyi seviyor. Ee, hakikaten tam bir gönül insanı. Allah Ve, Allah dostu. E, Allah insanı yani evet. Şunu ifade edeyim. 1959 yılında Erzurum'a gelmiş. O günden 2014 yılına kadar onun elinden geçmeyen tedrisatını görmeyen bir hafız yoktur. Değil mi? Evet. Erzurum'da. Hiç onu da okumasa da o medresenin, o kursun havasını teneffüs etmiştir muhakkak. Siz mesela hocam en çok kimi dinlemeyi severdiniz? Hani böyle ilk yıllarda hafızlık bittikten sonra, hafızlık bittikten imamlık sonra imamlık yapmaya başladığınız ilk yıllarda evet. Fatih Çoğla Hoca'yı çok severdim. Değil Aşırı mi? severdim. Evet. Ee, kasetlerini çok dinlerdim. Televizyonda gördüğüm zaman gözlerim yaşarırdı. Böyle Erzurum'dan gittikten sonra e, ondan sonra İsmail Biçer Hoca Efendi'yi çok dinlemişimdir. Değil mi? Ve onun vefatı zannedersem 1998 yılında olmuştu. Hatırımdan çıkmaz böyle çok üzmüştü bizi. Evet, bir kaza Yeri doldurulmayacak sonuç. insanlardan bir tanesi. Bir kaza sonucu değil mi hocam? Evet, evet. evet. allah Teala rahmet eylesin. Amin inşallah. Mekanı cennet olsun. Amin inşallah. Çok kıymetli bir insan. Evet, ee... aynen öyle. Aynen öyle. Ve e, bir dostumuzun ifadesiyle Allah rahmet eylesin Yahya Soy Yiğit, e, dostumuz, abimiz onun güzel bir e, tespiti vardı. Evet. İsmail Biçer Hoca Efendi vefat etti ama birçok İsmail Biçer bırakarak arkasında. Aynen öyle. E, Aynen öyle. Ahirete irtihal etti demişti. Hakikaten ha. öyle yani değil mi? Şimdi Fatihullah hocamız e, malumunuz Abdurrahman Gürses hocamızın baş talebelerinden. Evet. Erzurum'a gelmiştin, Narmanlı Camii'de görevliydim. Evet. E, o ara e, çıktık dışarıda muhabbet ettik. E, dedim ki hocam dedim. İsmail hocamız bizi çok üzdü. Bana aynen şöyle dedi. Dedi ki Lokman. İsmail abinin yeri doldurulamaz. Allahu Teala bu memlekede nece İsmail'ler nasip eylesin diye dua etti. Ben de diyorum ki Fatih Çollaklar'ın yeri de doldurulamaz. Ama Fatih Çollaklar kendilerinin yerini dolduracak eserler hazırlıyorlar şimdiden. Değil, çok güzel talebelerdir. Eee evet. var, hafızları var. Bize gurur veriyorum El adına. Aynen. Allah razı olsun, sayıları çok artsın inşallah. Amin inşallah, inşallah. Evet hocam. Evet hocam, bir ara verelim inşallah sonrasında devam edeceğiz. İnşallah. Allah Değerli Burç FM dinleyicileri, Erzurum'dan yapmış olduğumuz Kur'an vadisi yayını kısa bir aradan sonra devam edecek. Ya Nebi selam aleyken, ya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 Evet, değerli Burç Efendi dinleyicileri, Kur'an vadisi devam ediyor. Lokman Algan hocamızla beraberiz. Lokman Algan hocam, gene bir Kur'an-ı Kerim diyelim mi? Evet. Buyurun efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim يا ايها الانسان ما غوى وكبير ربك الكريم الذي خلقك فصاغك فعدلك Fī ayyi ṣūratin mā šā'arak keb Kallā bal رَمَن كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا جارا لفي جحيم يصنعونها يوم الدين وما من عنها women yev ma la tamliku nafsun li nafsin shay'a vel amru yawma idzin lillahi sadaqa Evet hocam Allah razı olsun. Hocam aşere takrip dediniz ya. Aşere takrip kursunda, eğitiminde e, ne yapılıyor mesela özet olarak? E biliyorsunuz aşere takrip kıraati aşere. Yani daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'in 10 imama göre okunuşudur. Türkiye'mizde aşere takrip bilmeyen insanlar sadece... Kıraat Asım'a göre Kur'an-ı Kerim okurlar. Verş tarik değil e, Hayır. Yani bu tarik değil. Evet. Normal okumadır. Kıraat Asım rivayet evet. Bu bizim normal okuduğumuz Türkiye'deki ve dünyadaki okuyuş budur. Evet. Genel kabul gören. Genel kabul gören budur. Evet. Sebebi de bu şeyi, Asım Kıraatı'nın rahat okunmasıdır. Herkesin okuyabilmesidir. Verş'in okuması vehaftı diğer kratzenların okunması bunlar zor olduğundan dolayı ancak ee, bu çalışılarak eğitim. Daha da ilmiydi, ilmi değil mi? Evet daha da, hmm. tabi en az en az bir 3 yıl kadar bunun ilmini görerek okuyabilirler. Sayfa insanlar. sayfa değil mi hocam uygulamaları var? Sayfa sayfa ayet ayet ayet ayet, ayet, ayet. Evet. her ayet her kelime kelime okunur. Evet evet mi? hepsinin ayrı bir okuyuş, okunuşu var. Elbette ki. Ve hepsi de aslında e, efendimizden intikal eden okuyuş biçimleri değil mi hocam? Kuran-ı Kerim'in okunuşu sema'idir. Değil mi? Değil Yazılışı da semaidir Yani peygamberimize nasıl okumuş ise günümüze kadar o şekilde gelmiştir. Kur'an-ı Kerim nasıl yazılmış ise o şekilde de yazılmıştır. Evet. Tabi sonradan harekeler ve secametler ilave edilmiş başka. Evet. İşte bu ama aşırı takrib gören ustalarımız on çeşitli okuyabilirler. Hocam yanınızda oğlunuz da var Lokman evet. Hocam. İbrahim değil mi ismi? Evet İbrahim Hakkı. İbrahim, Hakkı, İbrahim Hakkı, evet. Erzurum’i Hazretlerine benzesinin <gülüyor> evet, ahlakı evet, diye evet, evet. ilmi ve ahlakı inşallah, i̇nşallah ona benzer. Inşallah. O ismi verdiniz. O. Şimdi lise birinci sınıf okuyor İbrahim. Evet. E, hafızlığa da başlamış. Başladı 15. yüze kadar birer sayfa ezberledi. Değil i̇nşallah açılır. Lise hafızlığı döneminde hafızlığını bitittirmeyi düşünüyoruz. İnşallah lise bitene kadar. Bitene kadar hafızlıkla bitecek. bitecek. İbrahim. Evet. Ne düşünüyorsun bu konuda? İnşallah lise bitene kadar hafızlık bitirmeyi düşünüyorum. Sen de baban gibi hafız olacaksın inşallah, i̇nşallah. değil mi? İnşallah. Öyle bir amacım var. Dünyanın en güzel olunması gereken manevi bir makam hafızlık makamı değil mi Evet. Sen de bunun farkındasın. Zaten örnek e, baban var yanında yanı başında. Bence bunu iyi değerlendirir. Yani lisedeki dersler tabii biraz zordur ama sen her gün bir sayfa ezberleyebilirsin İbrahim. Değil mi? Evet. Yeter mi? ki ezberleyeceğim de önünde hiçbir engel yok. Çünkü 15'e kadar gelmişsin zaten. Her cüzden birer sayfa 15'in cüze gelmişsin. Gerisi kolay. E o zaman e, madem ki hafızlığa da başladın. Senden şöyle talim üzere e, Kur'an'dan bir kısa surelerden ister misin okumak? İbrahim. Euzü billahi mine Bismillahirrahmanirrahim Wallahu alazıyla ilahe illa hu Alimul ghayr bi ve rahim Seem ol muminul müheminul lazi durcep bevul muenkebibuhan Allah والله الخالق الباني المصور له الاسماء الحسنى نسبح له ما في السماوات والأرض. Evet İbrahim Allah razı olsun. Teşekkürler. Sen de babanın yolundasın yani maşallah. Ee, hiç bırakma yani bu okuyuşlarını. Fırsat buldukça müezzin mahfiline koş hemen. Kap müezzinden mikrofonu. Ben yapacağım bugün de cesur ol yani tamam. Atılgan ol. Güzel okudun bak genç kardeşlerine. Senden daha küçüklere, senin yaşıtlarına, senden 1-2 yaş büyük liseli gençlere de bu okuyuşun inşallah örnek olsun. Güzel bir e, kıraatin var maşallah. Babanın etkisinde kaldığın belli. Çok iyi, çok doğru yoldasın. Biraz heyecan var gördüm ama heyecana rağmen çok güzel okudun. Tebrik ediyorum seni. Allah razı olsun. Evet e, Lokman Hocam, Kur'an Vadisi programını bugünlük burada sona erdiriyoruz hocam bizi misafir ettiğiniz için mikrofonumuza misafir olduğunuz için biz teşekkür ediyoruz Allah razı olsun diyoruz hocam Allah ortalançilerden razı olsun sizlerde de er, Erzurumumuza teşrif ettiğinizden dolayı çok teşekkür ederiz İstanbul sesimizi İstanbul'daki kardeşlerimize Erzurumlarımıza Oradaki hocalarımıza duyuracağınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Allah-u Teala sizlere uzun ömür, seyahat, afiyet ve işinizde muvaffakiyetler nasip eylesin. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. her yerde dinleniyor hocam. İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin her tarafında dinleniyor. Elhamdülillah. İnternet aracılığıyla dünyanın dört bir tarafında da dinlenebiliyor. Diyelim ki yayın saatinde işi var dinleyicilerimizin kaçırdılar diyelim ki o bölümü. Dinlemek istedikleri bölümü. Küre.fm diye bir e, arşiv sitemiz var e, radyomuzda programların yayınlandığı. Oradan da ismi yazılarak e, aradıkları dinlemek istedikleri hocamızın ismini yazarak o ilgili bölümü dinleyebilirler. Bu herkese açık her çok zaman güzel, açık. Çok güzel. Böyle bir hizmeti de var çok e, radyomuzun. Güzel, Bütün e, dinleyenlerimize e, tavsiye de ediyoruz sitelerimizi gezebilirler dolaşabilirler. E, yeter ki biz doğru yolda olalım Kur'an yolunda olalım değil mi hocam Kurya... Allahutaala bizleri Kur'an yolundan ayırmasın Amin Kur'an Kur yolunda olalım inşallah Kuran yolunda olalım inşallah. Amin, İyi hocam? Amin, amin, amin, amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür Azim ediyoruz hocam. hocam. Allah razı olsun. Erzurumdaki kardeşlerimiz ve Erzurumlarımız derken yani evet. bizi tanıyan ifade ettik. Evet. evet. ki bizim kardeşlerimiz bütün dünyadaki evet. Müslümanlar. Bütün Müslümanlar. İnşallah kardeşimiz. hepsi duyarlar. İnşallah hocam. Allah-u Teala hep sana uzun ömür sahat. Allah, Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet değerli burç efem dinleyicileri bir Kur'an vadisi daha Erzurum'dan yaptığımız yayınımız burada sona eriyor.